847. konu Hazreti Peygamber'in Müslümanları emri bil maruf ve nehayi anil münkeri terk etmekten sakındırmaları Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Sizler cehalet, bilgisizlik ve dünya sevgisi denilen iki sarhoşluğa düşmediğiniz, emri bil maruf ve nehayi anil münker, iyiliği emredip kötülükten men etme görevinizi hakkıyla yerine getirip Allah yolunda cihada da devam ettiğiniz sürece Allah'ın apaçık ve dosdoğru yolu üzerindesinizdir. Aşırı dünya sevgisine yakalandığınızda iyiliği emredip kötülükten men etme görevini yapmayacağınız gibi Allah yolunda da cihat etmezsiniz, işte o gün Kur'an ve sünnete tabi olup bunlarla amel edenler tıpkı bana tabi olan muhacir ve ensarın ilkleri gibidirler.